dünyayı cübbe yıkamaya gelmedin ya hep dünyanın tamam toplamaya gelmedin ya hep onları cem etmeye ya, hep o topladıkları saymaya gelmedin ya, toplarsın sayarsın yiyemezsin. Onun için buraya bağ olunmadı. Av vurmaya gelmedin buraya. Kağıt oynamaya gelmedin. Burada insanlığını bilmek Allah'ı kendinde bulmak üzere geldin. Sen naib ilahi olduğun Halifetullah olduğunu bilmek ile gönderildi. Sana Esma talim olundu. Müsemmâ tarif olundu. zat tarif olundu. Sana zatı tarif eyleyen Fahri Risalet Muhammed Mustafa'dır. Esma'yı talim eyleyen Adem Aleyhisselam. Çünkü birisi Esma'ya alim, birisi zata alimdir. Senin vazifen hakkı bilmek, bulmak, hakta olmak için gönderildim buraya. Senin vazifen kulluk yapmak ve buna mukabil de Allah sana bol bol hava iksanı binayet buyurdu. Sonra bol bol su verdi. Sonra senin yiyecek ve sana ikram eyledi. Güneş doğurdu, güneşi halk eyledi, güneşin havatiyle su temah etti. yağmur oldu. Küreya düştü, küreya sana kuvvet verdi. Bütün mahlukat ilahine ilahinin helal olduğunu kesip yemek sana mübah kalındı وَزَلَّلْنَا عَلَهُمْ فَمِنْهَا وَكُوبُهُمْ مَنْهَا يَكُرُونَ Biz size mahlukat-ı ilahiyeyi zelil kıldık. İstediğinizi tutar keser, istediğiniz üzerine binersiniz, istediğinizi istediğiniz işe kullanırsınız. Bu hakkı sana kim verdi acaba? Söylediğim bir sana Bayezid ile bir kelp sohbet ettilerdi. Kelp dedi ki, ey Sofi bana köpek elbisesi giydirildi çünkü köpek kürkü, sana insan kürkü giydirildi, aramızdaki fark bu. Kan bende de var, can bende de var, göz bende de var, sende de var. Dostumu, düşmanımı, şehvetimi, aşkımı ben de bilirim, sen de bilirsin. Ama farkımız bana köpek ilmişsi giydirirdi. Sen de bir can var. Sana da insan bir giydirirdi demişti biliyorsun ya. Bu mükemmenata hükmetmen, semalara çıkman, semaları deşmen, ayağa ayak basman, küreye ardı kazarak madenlere el sokma, bütün mahlukat ilahi istediğini kesip yemem, istediğini üzerine binmem, istediğini arabaya koşma. Bu hakkı sana kim verdi? İnsan hakları olduğu gibi hayvan hakları da var. Ha, şu şartla verildi sana. Çünkü dedi ki ilan etti. Kim? Seni bir katre meniden halka ilayan. Hani sen bir zaman ve ben bir zaman meniydik. Babamızın eline ve kilotuna bulaştığı vakitte bizi yıkayıp atıyordu. Sonra seni bu hale böyle kan ile cam verdi. Bir torba kemiği içine ve nefahla min ruhi ruhundan ne fedaip seni hayetti, diyoruttu. Sonra seni besledi, göz verdi, gösterdi, kulak verdi, dinletti, işittirdi, dil verdi, konuştu, ayak vardı, yürüttü, el verdi, tuturdu. Ay güzel ama ya akılını vermişler, itimane götürürlerdi. de. Şu musun insanları, onların da canın kalı gözüklem var ama akıl hassası olduğu için ayrı ayırdılar. Sen de bir de iyi bir de güzel, senin nimet var, akıl var yani. Bu kadar bu maliksin. Sonra bu aklın var diyorsun, hakkın sana vermiş olduğu bu nimetleri düşünmeyerek ve ne olacağını bilmeyerek Haşr-ı Eszad'ı inkar ediyorsun. Diyorsun ki bu toprak olan kemikler nasıl dirilir acaba? Seni modelsiz dirilen Allah, Yar Yaradan Allah modelden sonra tekrar yarattı, sonra güç mü gelecek yani? Seni halk atmadan evvel senin ne modelin vardı, ne şeklin vardı. İlmullah seni bir gün emin'e aldı. Şimdi seni yarattı, sonra öldürdü, sonra diriltecekti. Zor mu ki gidilirtmek Allah'a zor mu yani? İlk sonra gidilirten Allah gidilirten. Allah'a apaaşken hasımla oldun yani. Malı mülkü verdiği vakitte hoşuna giriyor, şükredeceğin yerde kücün artıyor. Elinde mal aldığı vakitte ben Müslümanım, Allah bunu yapması bana doğru mu diye Allah'a ihanetli ihani suçuyuyla çalışıyorsun. He? Ne hakkın var hayvanları kesmeye? İnsan olduğun için Allah dedi ki ey insanoğlu, bu mükavven Senin için halkettim, seni kendim için halkettim. Bana seni halk etmek için sevdirildi. Kendi isteğimle seni halk eyledim. Muhabbetimden yarattım seni. Muhabbetin zübdesi olarak da Muhammed Mustafa'yı oraya koydum. Sallallahu aleyhi ve Ne kadar kutlu insanlarız ki işte Allah'ın mahkum olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti oluyoruz, sevdirisi oluyoruz. Allah sevdiğinin sevdiklerini sever.